Efendim merhabalar Burç efemden çocuk deyip geçmeyin programından sesimizin ulaştığı herkese selamlarımızla bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim yaklaşık 45 dakika sürecek olan birlikteliğimiz içerisinde yine çocuklarımızı çocuklarımızla bizim aramızdaki iletişimi... Problemleri veya olası problemleri konuşmaya çalışacağız bu 45 dakikalık süremiz içerisinde. Eğer yayın akışı içerisinde e, yöneltmek istediğiniz sorularınız olur ise hemen başlangıçta e-mail adresimizi bize nasıl ulaşacağınızı tarif ederek bugünkü programımıza başlayalım. Efendim internet üzerinden soru göndermek için e, çocuk deyip geçmeyin. ...cucuk deyip geçmeyin... ...et harfi... ...burchefm.com.tr adresine... ...yahutta... ...agunes... ...et harfi... ...burchefm.com.tr adresine... ...gönderebilirsiniz. Bununla birlikte... ...programımızda cevap verdiğimiz... ...ele aldığımız konularımızın... ...yer aldığı internet sitemizi... ...ve oradaki... ...butonları kullanarak da yine... ...soru gönderebilirsiniz. Hangi internet sitesinden bahsediyoruz? www.ademgunes.com sitesinde... ...hangi butonu tuşlayacaksınız? Adem Güneş'e sor butonunu tuşladığınızda da... ...oradan da yine sorularınızı gönderebilirsiniz. Efendim, yaz ayları girdi... Ee, mübarek geceler gelmeye başladı Ramazan'a doğru bir yolculuğumuz başladı yavaş yavaş Ramazan ayına doğru giderken sıcak günlerinde içerisinde eş dost akraba ziyaretlerimizde çocuklarda tatil olduğu için birer ikişer gününde olmuş olsa üçer beşer günde olmuş olsa eş dost akraba ziyaretleri de şu anda en yoğun halde e, gerçekleşiyor tabi Çocuklar, e, aileler birbirlerinden uzak yaşıyorlar Türkiye şartları içerisinde bakıldığında. Kimisi Sivas'ta, kimisi Erzurum'da, kimisi Edirne'de, kimisi e, Van'da yaşıyor. Ancak böylesi tatil zamanlarında amca çocukları, dayı çocukları, teyze çocukları bir araya gelebiliyorlar. Ve birlikte kalınıyor tabii ki aile ortamı içerisinde. Otellerde kalınacak durumu yok tabii. Aile ortamı içerisinde birlikte kalınıyor, birlikte yeniliyor, birlikte içiliyor. Ancak birlikte kalmalarla birlikte ortaya bir takım yeni yeni e, problemler de çıkabiliyor. Ve bu problemlerin geneline baktığımızda yoğunluklu olarak da çocuk ekseni etrafında da döndüğünü de rahatlıkla söyleyebiliriz çocuklar ekseni etrafında döndüğünü de söyleyebiliriz veya problemlerden bir kısmı çocuklar etrafında döndüğünü söyleyebiliriz efendim tabi çocuklar kuzendir yeğendir, yaşları birbirlerine yakındır birisi iki yaş küçük birisi üç yaş büyüktür ama aynı evin içerisinde kalmalar başladığında e, çocuktur tabi çocuk çocukla e, dalaşacaktır çocuk çocukla e, itişecektir Çocuk çocuğun elindeki oyuncağı kapmak için mücadele sergileyecektir, öbürküsü de vermemek için mücadele sergileyecektir. Ortaya yığdıkları oyuncakları paylaşırken birbirlerine hırgür yapacaklardır. Bunlar her birisi çocukların sosyalleşmesi için, mücadeleyi öğrenebilmesi için, efendim kendi hakkını savunabilmesi, hakkını aramak, öbürküsü de bir başkasının hakkına riayet edebilmesi için... Acemice çırpınışlardır. Yani o evin içerisinde aslında çocukların birbirleriyle itişiyor ya da kakışıyor olması, birbirlerinin elinden oyuncak alırken birisinin yere yatıp ağlıyor olması, öbürküsünün de içeriye odaya kaçıyor olması bir felaket değildir. Yani çok defa anne babalar çocukların böylesi hallerinin içerisinde öyle bir çaresizlik içerisine giriyorlar. içeride çay içerken, içeride kahvaltı yaparken Efendim yemek yerken, içerken çocukların gürültüsünü, patırtısını duyunca birdenbire biri oradan ayağa kalkıyor, biri öbür taraftan ayağa kalkıyor. Ne oldu gene? Ne yaptınız yine? Herkes kendi çocuğunun kolundan bir tarafa tutarak biri o tarafa atıyor, biri bu tarafa atıyor. ya bu kadar telaşa kapılmaya gerek yok. Yani karşınızda bir terör olayı yok, bir cinayet yok, bir herhangi bir şey yok. Sadece çocuklar çocuklarla Yaşamın geri kalan kısmında, sosyal hayatın içerisinde hak alma, hak verme, problemi çözme ya da çözmeme, çözememe konusunda bir tavır sergiliyorlar. İtişiyor, kakışıyor. Bunu sizi ne ilgilendirir ki? Yani siz yetişkinler birbirinizle tartıştığınız zaman birisi gelip kulağınızdan tutup içeriye atıyor mu? Yahut da birisi gelip bu ne vaziyet deyip hakaretler ediyor mu? Etmiyor. O takdirde bırakın çocuklarınızı kuzenlerle birlikte, yeğenlerle birlikte, kendi efendim yakın akrabalarıyla birlikte sosyalleşmesine izin vermek lazım. Yoksa sizin her kalkıp gittiğinizde, çocuğunuza her yöneldiğinizde, çocuğunuzun ağıtlarının birazcık daha artacağını, aslında problemleri çözmeye siz çalışırken çocuğunuzun elinden, Problemleri nasıl çözeceğine dair tecrübelerini de elinden aldığınızı bilmeniz lazım. Yani siz kuzeniyle bir problem yaşadı, gittiniz odaya, ne oldu anlat bakalım bana. Sen söyle, sen söyle, hiç olur mu böyle bir şey, bir daha görmeyin bak, çekin kenara dediniz. Onu o tarafa attınız, bunu bu tarafa yaptınız. Aferin, çok iyi bir şey yaptınız. Yani şimdi bu yaptığınız tavırla aslında sizin çocuğunuz bir... Problemle karşılaştığı sırada sizin koşup geleceğinizin endişesini içinde taşıyacaktır. İki, problemi nasıl çözeceğini karşılaştığı bir problem var. Size göre değil ama ona göre o. Önünde bir oyuncak var o oyuncak karşı taraftaki almış. E ben almak istiyorum kendimce uyguladığım bir yöntem var çocukça uyguladığım bir yöntem var. Gidiyorum saldırıyorum. O da beni itiyor. İtince ben düşüyorum bir daha saldırıyorum. Şimdi sizin oraya gelmenizle, bağırıp çağırmanızla birlikte aslında benim mücadele etme azmimi de elinden alıyorsunuz. Öbürküsünü de korkutuyorsunuz. Şimdi teyzem gelirse bana da bağırır, sana da bağırır diyerek onu da korkutmuş oluyorsunuz. Onların içeride birlikte yapacağı sosyalleşme evrelerini belki de kendi nefsani arzularınızdan dolayı engellemiş oluyorsunuz. Halbuki korkmayın. Hiçbir çocuğun bağırtısı... Sizin bağırtınız kadar korkunç değildir. Bir kendi sesinize bakın, bağırışınıza bakın, kızışınıza bakın, Biz de çocukların kendi halindeki o cıvıldaşmalarına bir bakın. Hiçbir çocuğun eli sizin eliniz kadar büyük değildir. Bir çocuğun eline bakın, bir kendi elinize bakın. Birbirlerine vursalar ne olacak ki? Hiçbir çocuğun cüssesi sizin oraya pat pat pat giderkenki cüsseniz kadar tehlikeli değildir kendi cüssenize bakın biz de çocukların cüstesine bakın. Tüm bunlarla birlikte aslında iyilik ettiğinizi ve güya başınızı dinlendirmek için yahut da çocuğunuzu korumak için veya perdenin önüne kuzeninizi korumak için, yeğeninizi korumak için çıktığınız her bir sahne çocukların sosyalleşmesinin önüne geçen sahnelerdir. Çocuğunuzun elinde problemleri çözmeyi engel olduran sahnelerdir. Biraz sabır, biraz sükunet. Birazcık daha böyle e, kendinizi aşabilmeyi, çocukların birlikte olduğu anlarda kendinizi aşabilmeyi e, öğrenmemiz lazım. Aslında işin perde arkasına baktığımızda neden anne babalar... Çocuklarıyla ilgili bu türlü meselelerde hemen zıplayıp çocuklarının yanına gidip azıcık daha ağlamasına müsaade etmeden, güya eşit davranarak, adaletli davranarak kendi cüsselerini ortaya koyuyorlar diye işin bilinç altındaki kısma baktığımızda, psikolojisine baktığımızda görüyoruz ki en büyük etken şu aslında. Kendi çocuğunun ağıtı kendi içerisine annenin büyük bir acı veriyor. Dokundutturmuyor. Kendi çocuğunu kendisi istediği kadar hırpalayabilir, istediği kadar tersleyebilir, azarlayabilir, kızabilir ama bir başkasına dokundurtturmuyor. Aslında bu neredeyse böyle en üst seviyeye çıkmış olan bir nefsani ego ihtiyacının, e, dokunulmama ihtiyacının karşılığı olarak çıkıyor annenin ruhunda. Benim çocuğuma dokundurmam, başkasına dokundurtturmam. O yüzden hatta çocuklar bu türlü misafirlikler veya bir yerlerde kalmalar nispetine baktığımızda anne yahut da baba çocuğunun en ufak bir yanlışına müdahale etmiyor. Çocuk azıcık yürüyecek olmuş olsa, mutfağa gidecek olsa, su içecek olmuş olsa anne oradan sesleniyor. Sen yerine otur, teyzen getirir sana. Yahut da otur sen, ben getiririm sana suyu. Niye? Şundan dolayı. Şimdi gidecek içeriye, sakar e, olarak bardağı kıracak, düşürecek yahut da suyun yerini bilemeyecek. Dolabı açacak, e, kapatmayı unutacak. Ondan sonra da laf işitecek. Aman benim oğlum laf işitmesin. Yahut da benim kızım laf işitmesin. Ya mübarek, senin çocuğuna davranış şekline bak. Şu anda sen küçük bir laf işitmeme uğruna çocuğunun kanatlarını kırmana bak. O tutturuyorsunuz yani. Şimdi çocuklar içeriye gidiyor oynuyor ikide bir başına tembih ediyorsunuz. Sakın şunu yapma sakın bunu yapma şöyle yaparsanız canınızı yakarım gürültü yapmayacaksınız ortalığı dağıtmayacaksınız. Ne yapalım peki burada? Oturalım burada tasavvuf kitabı mı yazalım? Ne yapalım burada? Zikir halkası oturup zikir arkası mı çekelim? Mevleviler gibi oturup böyle sessizce dönelim mi? Hu mu çekelim? Ya biz çocuğuz, oyuncaklarla oynamak istiyoruz, şımarmak istiyoruz. Hayır şımaramasın. Niye? Şımardığın zaman karşı taraftaki çocuk bağırır, o ağlar bu ağlar sonra gelir birisi sana kızar. Ama ben sana öyle bir tutkunum, öyle bir tapınıcılıkla çocuğuma tapınıyorum ki ona bir şey birisi söylediği zaman cinim tepeme çıkar. Birinci yatan etken kendi çocuğuna anne babaların kimsenin dokunmasına özellikle nedense öyle yakın akrabalar tarafından söz söyleniliyor olmasını anne babalar çok defa kabul etmiyor olmasından kaynaklanıyor. İkincisi neden ikide bir anne müdahale etmek zorunda kalıyor ya da baba neden müdahale etmek zorunda kalıyor beni rezil etmesin. ...üç gün şuraya misafir geldik... ...yemek yemesini daha düzgün beceremiyor... ...işte elini yıkamasını düzgün beceremiyor... ...dişlerini fırçalamasını... ...sabah kalktığında ortalığını toplamasını... ...çorabını oraya çıkardı... ...pijamasını buraya çıkardı... ...beni rezil etmesin... ...onun için çocuğun başında sanki bir demokrasi kılıcı gibi... ...her an her şeyini anne baba... ...bir şekliyle çocuğu... ...daracık alanın içerisine hapseterek ...şunu yapsana bunu yapsana... ...aslında onun da nedenine bir baktığımızda işte... Ben rezil olmayayım. Yani ne biçim çocuk yetiştirmişler demesinler. Şımarık çocuk yetiştirsinler demesinler. Yani hani biz bu programlarda hep söylüyoruz ya. El alem ne der diye çocuk terbiyesi olmaz. Konu komşu benim çocuğumu tersleyecek, benim çocuğum şımarık görecek diye çocuk terbiyesi olmaz. Benim çocuğumu şımarık görmesinler, efendim benim çocuğumu şöyle tanımasınlar ki ondan dolayı da Beni böyle tanımasınlar, becerememiş çocuğunu terbiye etmeyi, yapamamış, edememiş diye tanımasınlar diye çocuğun üstüne baskı kurulamaz. Kurulduğu zaman çocuğun o tatilini de zehir etmiş olursunuz, etrafı da e, mutsuzluğa sevk etmiş olursunuz, kendi acizliğiniz içerisinde de sadece ezilmiş olursunuz. O yüzden birlikte kalan anne babalar, birlikte kalan akrabalar... Eğer bu programımızı dinliyorlar ise oturup birlikte bir anlaşma yapmaları lazım. Sevgili işte elteciğim, sevgili görümceciğim, sevgili bacanağım vesairem diye böyle olgun bir şekilde. Ya bunlar çocuklar. Arada bir kavga edebilirler, arada bir tartışabilirler. Bırakalım çocuklar, çocukluklarını bir yaşasınlar. Hatta aralarına arada biz, biz de girelim, biz de onlarla birlikte çocukluklarını yaşasınlar, yaşamalarına izin verelim diyerek bir ön anlaşma yapılır ise kimse öyle bir ağıt sesine böyle birdenbire fırlama, birdenbire koşma, birdenbire evin içerisinde bağırtı, çağırtı olmaması e, lazım ki çocuklar hiç olmasa bu tatilin akrabalarla birlikte olan boyutunu keyifle çıkarsınlar. Bırakın kavga yapsınlar. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra birbirleriyle oturup konuştuklarında gülerek birbirlerine anlattıkları anılar şekline dönüşsün. Yaşam her zaman düz olarak devam edemez. Yani siz istiyorsanız ki eğer hiçbir problem çıkmasın, aman hiçbir şey olmasın, kimse kimseye laf söylemesin, kimse şöyle olmasın, bir problem oluşmasın diye eğer tedirginlik içerisinde beklerseniz bu doğru ve gerçekçi bir beklenti olamaz. Problem çıkması lazım ama sizin şöyle bir yeteneğiniz olması lazım, problemleri çözebilecek yeteneğinizin olması lazım. Problemler çıkmasın diye eğer bütün delikleri tıkamaya kalkarsanız, o takdirde eğer bir problem çıkarsa sizin hiç ummadığınız bir yerde ortada kala kalırsınız. Hayır, geliştireceğimiz bir yetenek olması lazım, o yetenek de problem çözme yeteneği olması lazım. Problemlere göğsümüzü açarak, evet şimdi gelsin problemler dememiz lazım. Bu problemler ister çocuktan gelsin bize yönelik olarak, ister çocukların kendi aralarındaki problemler olsun... İsterse kendi eşimizle, kendi çevremizle, akrabalarımızla olan yaşadığımız problemler olsun. Yeter ki bir yeteneğimiz olsun sakin ve sekine içerisinde olaylara bakabilme, olaylara uzaktan bakabilme, uzaktan baktığımız olaylara bir değil alternatif birkaç çözüm sunabilme yeteneğimiz olsun. Yok, her karşılaştığımız olayın içerisine birdenbire atlıyor, birdenbire saldırganlık gösteriyor, birdenbire çılgınlık yapıyor, sağa sola küskünlükler yapıyor, efendim odamızda kapanıyor, gittiğimiz evi de rezil ediyor, kaldığımız yeri de böyle şaşkına çeviriyor isek, bu bir problem çözme metodu olarak e, doğru bir metot değildir. Bıktırırsınız insanları, kendinizden de, çocuklarınızdan da, ah şu 3-5 e, gün geçseydi de bir gitselerdi. ...şekline dönüştürürsünüz. Dolayısıyla problemlerden korkmamak lazım. Belki bizim kazanacağımız en büyük yetenek... ...birazcık geniş olmayı becerebilmek lazım. Halk arasında hani geniş olmak diye tabir edilir ya... ...yahut da ben şöyle tarif edeyim... ...biraz dede gibi bir baba... ...ebe gibi de bir anne olabilmek lazım. Olaylara kenardan... ...sanki çocuklarınıza çocuğunuz olarak değil... ...torununuz olarak... Hatta ben burada birkaç program içerisinde söyledim. Kendi çocuklarınız olarak da değil, onlara aziz bir misafir, onlara evinizin içerisindeki bir misafir, kendi çocuklarınıza ve o emanet edilen misafirlere de iyi ve hoş davranma şeklinde algılamak lazım. Bu sadece sizin çocuklarınız için değil, kendi yeğenleriniz, kendi akrabalarınız, eşinizin akrabalarına yönelik çocuklar içerisinde de olması lazım. Efendim kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra şundan bahsetmeye çalışacağız. Çocuklar duygularını yaşayabildiği kadar kişilikli ve karakterli olarak yetişirler. Bu konu üstüne durmaya çalışacağız. Çünkü hem bu yaz döneminde hem de e, çocukların bir arada bulunduğu dönemlerde en büyük karşılaştıkları şey... ...anne babalarının çocuklarına kendi duygularını yaşatmama adına baskı kurmaları. Bakalım eğer o kurdukları baskı... ''Ağlama diyorum sana.'' Baskısının neticesinde çocuk bir süre sonra nasıl bir kişilik geliştirecek? Tüm bunları reklamlardan sonra görüşmeye çalışacağız. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Reklamlarımızdan önceki bölümde özetle şu anda tatil zamanında ailelerin bir araya gelmesiyle çocuklar arasında çıkan tatlı sürtüşmeler yani ileride hatıra defterlerine yazılmış olan hatıralarının içerisine Anne babaların, akrabaların, çocukların sahiplerinin öyle ikide bir e, girmemesi, çocuklarına bırakın e, o sosyalleşme evresini tamamlamalarına fırsat verilmesiyle alakalı e, bir takım şeylerden bahsettik. Şimdi ise çocukların hep biz ısrarla söylediğimiz duygularını yaşama e, konusunda anne babaların e, çocuklarına izin vermesi. Duygularını yaşamalarına fırsat vermesiyle alakalı bir iki e, gördüğüm dışarıda da gözlem yaptığım konuları ve gönderdiğiniz e-mailler içerisinde seçtiğim konuları ele almaya çalışacağım. Önceki gün e, bir caddedeyiz ve karşıdan karşıya geçecek olan bir anne ve yanında iki tane de çocuğu gözüme takıldı. Ee, araç trafiği yoğun. Anne galiba 5 yaşlarında veya 6 yaşlarında bir erkek çocuğunun elinden tutmuş. Sağ eliyle onu tutmuş. Sol eliyle ise 10-11 yaşlarında bir kız çocuğunun, e, kızının elinden tutmuş. 3 kişi karşıdan karşıya geçmek için e, mücadele veriyor. Şimdi o mücadele verdiği yere önce bir baktım. Aşağı yukarı 100 metre veya 150 metre sonra aslında bir yaya geçidi var. E, yaya geçidi, trafik lambaları var. Oradan geçebilir ama orayı kullanmıyor. Birazcık ileriye doğru kullanıyor. İkincisi anne o kadar panik içerisinde ki çocukların ellerini de öyle bir sıkmış ki e, bir taraftan yoğun bir akan trafik var. Öbür taraftan ise hem kendisini geçirecek hem de peşinden o çocukları kazasız belasız karşı tarafa atabilme adına gergin bir hal var. Tam o halin içerisinde kız karşı tarafta e, kendi arkadaşlarından bir tanesini gördü ve birden elini kaldırdı ona el sallamak. İstedi bir adım da öne attı. Tabii tam bu bir adım öne atma esnasında arabalar o trafiğin içerisinde hızlıca akarken anne birdenbire çocuğunu geriye doğru çekti. Çocuk geriye doğru gitmesiyle birlikte oğlan çocuğunu elinden bıraktı. kızın birkaç tane ağzına ee, yapıştırdı. Sonra o yetmiyormuş gibi gözünü gözüne denk getirerek... ...tabii trafiğin sesinden ne söylediği çok anlaşılamıyor ama... E, ...hakaret ediyor, kızıyor ama o kızcağızın annenin karşısındaki ezikliği... ...şu anda bile hala gözümün önünde. Annesinin arkasına saklanıyor, anne elinden tutuyor, çekiyor. Galiba eliyle sıkıyor elini yahut da kolunu sıkıyor. Çocuk e, rahatsız olduğu her halinden belli. Başını iki omuzunun arasına saklayarak... Annesinden yaşadığı o şiddeti, annesinden gördüğü o e, ezilmişliği üzerinden atabilmek için bir. İkincisi karşı taraftaki kız arkadaşı, kendi arkadaşının karşısında şu anda dayak yer pozisyonunda yahut da ezilir pozisyonunda olduğu için ikinci bir ezikliği yaşıyor. İki, sonra çocuk bir süre sonra ağlamaya başladı. Anne bu sefer döndü parmağını kaldırdı galiba şunu söylüyor ağlama sakın işte sana şunu yaparım falan diye parmağını çocuğun gözüne kadar getirmiş vaziyette çocuğun ağlamasına da izin vermedi. Çocuk eliyle gözünü sildi sıktı kendini ağlamıyor da bir ara trafik durur gibi oldu kendisi ön tarafta çocukları da arka tarafta sürükleyerek karşı tarafa geçirdi. Şimdi, ya bu annelik değil. Gerçekten bu annelik değil. Yani neresinden bakarsak bakalım, galiba yetişmemiş halimizin en trajik bir öyküsü aslında bu. Bakın, orada geçirdiğimiz dakika, belki beş dakika, altı dakika, yüz metre ileriye doğru yürümüş olsak, trafik lambalarından çocuklarımızı hem sakin ve sükunet içerisinde karşıya geçirebiliriz. Hem onlara yaşamın bir kuralını öğretmiş olabiliriz yeşil yandığında karşıya geç kırmızı yandığında durla ilgili bir kural öğretebiliriz Hem çocuklarımızla bu şekilde sanki trafiğin içerisinde yaşam savaşı verme onları strese sokma kendimizi strese girme adına böyle çılgınca bir şeyin içerisine atmamış oluruz Hem de düzen ve tertipli yaşama adına, ee, Nazik bir uslup belirlemiş oluruz. Ben burada zaman zaman işte çocuk yetiştirmenin ince ayarlarıyla ince nüanslarıyla alakalı bir takım bilgiler aktarırken bazen de şöyle mesajlar alıyorum. Diyorlar ki hocam ya çok da yaşanılabilir şeyler değil gibimize geliyor. İşte çocuğuna kızmayacaksın ona ceza vermeyeceksin ya bunlar gerçekçi değil gibi. Ya rica ederim söyler misiniz? 100 metre ileride karşıya geçebilme imkanınız varken siz gergin, sıkkın, çocuğunuzun elini ayağını koparır gibi delice öyle e, arabaların içerisinde kendinizi karşıya doğru atarken onu ezmeniz, öbürküsünü yıpratmanız, e, kendinizi gergin bir halde tutmanız mı kolay bir şey? Yahut da işte en fazla yürüyeceğiniz 100 adımdır, 150 adımdır. ileriye doğru gidip Çocuğunuzun yetiştirilmesi adına da bir şeyler sergilemeniz ve e, kendinizi de strese sokmamanız mı daha güzeldir? Şimdi ceza vererek, kızarak, çocukları ezerek yetiştirmeyi sanki biz yetenek haline getirmişiz, bir alışkanlık haline getirmişiz ve bundan kopamıyor oluşumuzdan dolayı da e, bu söylenilenler acaba yapılabilir mi, yapılamaz mı? İşte yapılabiliyor. Aslında kendi halinize, kendi halimize şöyle kenardan doğru bir baktığımızda, o aslında acınacak halimizi, kendi resmimizi seyrettiğimizde olay çok daha net ortaya çıkar. Tamam tüm bunları yapıyorsunuz. Çocuğu karşıya doğru geçir, geçirmiyorsun. Ama çocuk şimdi sizin o bağırtınızla ve... ...kızmanızla, arkadaşının karşısında küçük düşmüş olmakla... ...ve bunları hiç hissetmiyorsunuz. O da ayrı bir şey. Yani bu nasıl bir yetenek ki çocuğunuzun o ezilmiş halini... ...arkadaşıyla selamlaşırken arkadaşının karşısında ona tokat vurur halinizi... ...hiç düşünmüyorsunuz. Çocuğunuzun hangi atmosferi yaşadığını hiç düşünmüyorsunuz. Bu nasıl bir kendimizden geçmektir ben bunu da çok anlamış değilim. Bu kadar mı tutkunuz kendi nefsimize çocuğumuzu anlamama adına... Sonra dönüyorsunuz, o ezdiğiniz çocuk ağlamaya başlıyor ve bu sefer de ağlatmıyorsunuz onu. Elinizi kaldırıyor, parmağınızı gözüne doğru getiriyor, ağlama diye ona baskı yapıyorsunuz. Neyle meşgulüz? Ben bazen çok karıştırıyorum. Ya karşındaki bir insan, duygularını ezdin, hakaret ettin, tokat attın. ...çaresizlik içinde bıraktığın Çocuk... ...karşıya geçecek, onu becerecek... ...bütün yeteneklerini elinden aldın. Ve ben seyrettim o çocuğu. Karşıya doğru geçecek ama... ...annesinin arkasına saklanmaya başladı bu sefer. Eteğine tutuşuyor yani. Annesi onu çekiyor ön tarafa doğru. Çocuk koşamıyor bile. Yani bir şey olacak gibi. Arabalara zaten hiç bakmıyor. Sadece baktığı bir şey var, annesine doğru bakıyor. Araba gelse üzerine doğru... Kenara doğru kendisini atamayacak çünkü arabadan daha büyük bir tehlike var yanında annesi. Annesinden tokat yiyor olması, azar işitiyor olması, arkadaşının karşısında küçük düşüyor olması... ...arabanın ortaya koyduğu riskten daha büyük bir risk ki... ...çocuk anneye odaklanmış, kızmaması için annesinin eteğine yapışmış... ...anne paçasını atarken böyle çocuk da sanki üstünde paçasıyla birlikte, bacağıyla birlikte... ...karşı tarafa doğru, yapışmış bir vaziyette karşı tarafa doğru götürüyor. Şimdi bu çocuğu ağlatmıyorsun da sen, ağlama diye çocuğun üstüne baskı yapıyorsun... Neyle meşgulüz? Ben çok karıştırıyorum bazen. Düdüklü tencereyi ocağın üstüne koymuşsun, o havalandırma sibobunu, hava alma sibobunu da açmıyorsun. Çocuk Allah'ın verdiği bir boşalma mekanizması olan, hıçkırarak ağlayacak belki, düdüklü tencerenin ağzına bir de onu batırıyorsun, onu sokuyorsun, bir de parmağını gösteriyorsun, sakın hava kaçırma. Ya patlayacağını siz keşfedemiyor musun yani bu çocuğun? O yüzden... Anne babalar, evet, yani bazen kendi nefsimizin altında, kendi bedenimizin altında, kendi korkularımızın altında eziliyoruz. Çocuklarımızı yetiştirme adına içimizde duyduğumuz o korkular bizi gerilimli bir atmosferde çocuklarımıza karşı saldırgan hale getiriyor. Ama en azından Allah rızası için bir nefes alıp, şu anda ezdiğim çocuk ağlıyor, Bari ağlamasına müsaade edeyim de biraz sonra dövmeye yine devam edeyim şeklinde de mi düşünülemez? Ağlamasını bastırmak niye? Ağlatmamak niye? Çocuk ancak kendini dışa vurduğu dünyası adedince kendisini kabul edebilen bir ebeveyn yanındaysa kişiliğini geliştirir. Çocuk ancak içinde yaşadığı tüm duyguları Dışarı sergileyebildiği kadarıyla insan olduğunun farkına varabilir. Ağlamak bir insani duygudur. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda gerçi hayvanların da ağladığı, vaki olduğu, hayvanların da ağladığı görülüyor ama, araştırmaların neticesine çıkıyor ama hayvanlar hıçkırarak ağladığını ben duymadım. Çünkü insanın içerisi duygu dünyasıyla doludur. Duygu dünyası, seldir böyle coşan bir sel gibi dışarıya hıçkırıklarını boşaltabilir, dışarıya kahkahalarını boşaltabilir. Ama bir tavuk hıçkırarak ağlayamaz, bir kedi hıçkırarak ağlayamaz. Çok affedersiniz bir köpek hıçkırarak ağlayamaz, hıçkırarak bir köpeğin güldüğünü göremezsiniz. Hıçkırarak, e, kahkaha atarak bir tavuğun ortalıklarda elini arkasına koymuş da kahkaha atarak dolaştığını göremezsiniz. Çocuk hayvan değil ki. Yaşamaya çalıştığı duyguları bastırmak niye? Ağlama ihtiyacı doğdu içerisinden. Duygu dünyası zedelendi, tokat yedi, arkadaşının karşısında ezildi. Veya sizin onu anlamadığınızı düşündüğü veya içerisinden çıkamadığı herhangi bir şey olduğu çıkararak ağlamak istiyor. Susturmanız niye? Tıpkı böyle. Çocuk gülerek, kahkaha atarak içindeki duygu dünyasını doyasıya yaşamak istiyor. Ama bazen bakıyorsun, baba bir taraftan sesleniyor, gülme, kahkaha atma, şunlar duyar, bunlar şöyle yapar, şimdi böyle derler. El alem için çocuk yetiştirmek, doğru bir çocuk yetiştirmek anlamına gelmemesi lazım. Çocuk, içerisindeki duygu dünyasını, Doya sıya yaşayabiliyorsa işte o zaman kişiliğini adım adım santim santim geliştirir. Yoksa karşınıza aldığınız çocuğunuzu "Adam edeceğim diye, Terbiye edeceğim diye. parmağınızı sallayarak onu köşeye sıkıştırmış ve güya kendi aklınızla ona nasihat verdikçe. Ve güya onu bir şeye ikna etmeye çalıştıkça insan yetiştireceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü insan öyle yetişmiyor. İnsanın yetişebilmesinin en temel şartı onun duygu dünyasını doyasıya yaşıyor olmasına bağlıdır. Bastırılmış duygular ileride patlamaya hazır bir bomba gibi karşınıza çıkacak olan bir tehlikenin habercisidir. Bakın şu andaki bizim çılgınlıklarımız, çocuklarımıza karşı saldırganlıklarımız yahut da çocuğumuzun tırnağına zarar gelecek diye böyle neredeyse ona tapınıcı bir vaziyetle ona tapınıyor olmamızın nedeni bir şekliyle kendi duygu dünyamızı çocukluk yıllarında yaşayamamış olmamızdan dolayı. Bakın kullandığımız kelimelere rica ederim bir bakar mısınız? Ben çocukluğumda çok ezildim. Onun için çocuğumu ezdirmeyeceğim. Yahu senin çocukluğunla çocuğunun ne alakası var? Desene sen ben çocuğumu duygu dünyası içerisinde istediği özgürlüğü vereceğim, duygu dünyasını özgürce yaşatacağım diyeceğin yerde neden bir de kendi geçmişinle bağlantı kuruyorsun? Çünkü sen geçmişinle bağlantı kurarsan çocuğuna istediğini veremezsin. Kendi duygularından yola çıkarak çocuğuna yaklaşırsan çocuğunun duygularını yaşamasına, dengeli bir şekilde yaşamasına izin vermezsin, veremezsin. Kendi duygularını bir kenara bırakman lazım. Ben çocukluğumda çok ezildim. Ben çok parasız pulsuz kaldım. Onun için çocuğuma para e, e, şeyini tattırmayacağım. Para yoksunluğunu tattırmayacağım. Ben çocukken çok dövdüler, çok ezdiler. Onun için çocuğumu dövmeyeceğim. Ben işte annemle hiç oturup konuşamadım sevemedim onun için ben kendi çocuğumla konuşacağım. Evet bunların bir kısmı doğru gibi görünüyor olmuş olsa da kendinizi ve kendi geçmişinizi bir tarafa bırakmadıktan sonra kendi sanki yaşamınızın devam eden bir figürü gibi çocuğunuzu algılarsanız eğer o takdirde yanılırsınız. Sizin yaşamınızı devam ettiren kişi değildir ki çocuğunuz. Bir yerden sonra ben çok ezildim çocuğumu ezdirmeyeceğim. O zaman işte dengeler karışıverir. Hayır. Anne babanın yapacağı şey burada çocuğunun doya sıya duygularını yaşayabileceği bir zemin hazırlatmak Efendim burada çok defa da şöylesi bir şeyle karşılaşıyoruz. Maalesef maalesef maalesef çocuk doya sıya çocukluğunu yaşarken işte eş dost akrabalarının içerisinde koşarken coşarken bazen amcasına amcasının yaptığı yanlışı söylerken bazen dedesine dedesinin yaptığı yanlışı söylerken çocuk bu seferde anne babanın ötesinde bir de bakıyorsunuz ki amcanın celaliyle karşılaşıyor sus amca öyle konuşulur mu Allah seni taş eder bence Allah seni taş eder onu değil o bir masum çocuk çocuğa konuştuğun kelimelere bak rica ederim Amcaya böyle konuşulurmuş çocuk kaç yaşında 5 yaşında Çocuk daha amcayı yeni öğrenmiş, dayıyı yeni öğrenmiş, akrabayı yeni öğrenmiş, vesaireyi yeni öğrenmiş. Korkun ne? Bana saygısızlık yapacak diye. Yöntemin ne? Bastır. Neyi bastır? Çocuğun duygularını bastır. Çocuk sana karşı bir kelime kullandığında sanki o çocuk ileride seni böyle ezecek, yıpratacak, saygısızlık yapacak gibi korkulara ve heyecanlara kapalıp amcaya böyle konuşulur mu? Sus! Dedeye böyle konuşulur mu? Sus! Seni sevmeyeceğim, sus. Çocuğun duygu dünyası böyle bastırıldıkça, bastırıldıkça, bastırıldıkça o takdirde ne oluyor? Çocuğun ikinci bir kişiliği gelişiyor. Nasıl bir kişilik? Aslında şu anda amcam yalan söylüyor. Telefonla konuşurken yalan söylüyor. Ben bunu duydum. Ama çocuk olarak bunu söyleyemem. Niye söylersem kulağımdan tutar yengem, içeriye atar. Sonra da der ki amcanla böyle konuşamazsın. Dolayısıyla ben nasıl bir çocuk olmam lazım? Doğruyu söylemeyen bir çocuk. Gördüğü halde bunları örten bir çocuk olmam lazım. Yani içi başka, dışı başka bir çocuk olmam lazım. Yani bir sahte benliğim olması lazım. Nasıl yani? İnsanların beni beğenebilmesi için onlar benden nasıl bir davranış bekliyorlar ise o şekilde davranan bir dış benliğim olması lazım. Gülünecek, herkes gülecek. Haa ben de güleyim. Oynanılacak, haa ben de oynayayım. Ama bir de içimde bir ben var. O ben nasıl bir ben, o ben gerçek ben. Ama bu gerçek beni size gösterdikçe hep azar işiteceğim için, gerçek ben ve sahte ben arasında iki kişilikli, iki ayrı karakterli, İki ayrı dünyalı bir insan yetişi verir karşımıza eğer çocuğumuzun duygularını yaşamasına, özgürce yaşamasına izin vermezsek. Anne babaların en çok korkacağı şeydir bu. Eğer bir çocuk sahte benlik geliştirmeye başladıysa, eğer bir çocuk sizin korkunuz, telaşınız, sizin heyecanlarınız yüzünden kendini olduğu gibi sergileyemiyor ise o takdirde orada bir bela tüneli vardır. O tünele ne olur girmeyin ve çocuğunuzu da o tünelin içerisine sokmayın. Önceki gün içim hala sızlayan bir şeyden bahsetmek istiyorum. 10 yaşındaki bir delikanlı. Yemek yeniliyor, sofradayız. Efendim annesi soruyor, nasıl beğendiniz mi diye soruyor yemeği. Delikanlı e çok güzel olmuş anne diye cevap veriyor. Ancak o delikanının ilk defa o yemeği ilk defa farklı bir damak tadını e, tadan, e, tattığını bilen birisi yan tarafta seslendi ona. Dedi ki, ama dedi sen dedi bunu çok yemezdin. Yani çok da sevdiğini aslında e, böyle bir şey seveceğini ben tahmin etmezdim. Acaba gerçekten mi e, lezzetini hoş buldun yoksa? Ee, anneni e, memnun etmek için mi bunu söyledin diye söyleyince o 9-10 yaşındaki delikanlı birden gözleri yaşaldı. Şunu söyledi: Annem üzülmesin diye bunu söyledim. Of hala içimsizler, hala içimsizliyor. Annem üzülmesin diye yemeği lezzetli bulduğunu söyledim. Anne bundan keyif alıyor. Neyden keyif alıyor? Yemeği eğer hoş, tatlı, lezzetli, damak tadına uygun bir şekilde olduğunu duydukça anne bundan hoşlanıyor. Ama sevgili anneciğim, sevgili hanfendi, çocuk kendini sergileyemiyor. Seni tatmin ediyor belki ama bak korkmuş, ürkmüş çocuk beğenmediği bir şeyi söyleyemeyecek kadar küçük duruyor çocuk karşınızda. Cüce gibi kalıyor. Neyi? Duygu dünyası. Bundan hoşlanma. Efendim daha söyleyecek çok şey var ama zaman çok çabuk akıp gidiyor. Saatlerimiz 11.59'u gösteriyor. Biz yarın için isterseniz yeniden randevulaşalım. Yarın saat 11'de radyolarınızın başında olursanız şu anda gönderdiğiniz e-mailleri. Geçen hafta gönderdiğiniz e-maillerde dahil olmak üzere çocuğun duygu dünyasını yaşamasıyla ilgili konumuza devam etmeye çalışacağız. Efendim hoşçakalın.